Geçmişini ipini tuttum vakit Kalbimle yol alıyorum hadi bak Disiplin cesaret, sevgi ışık Aple tüneldeyim haydi bak geçmişini peni tuttum vakit Kalbimle yol alıyorum hadi bak Disiplin cesaret, sevgi ışık Habib'le dövüştüm, azim öğrendim Saygı ve kararlılık kalbimde yer edindim Muhammed Ali'nin de cesareti tattım adaletin gücünü kalbimle kattım Malcolm X'le yollarda cesur olmayı gördüm Kalbimin pusulasını hep doğru yöne çevirdim Muhammed İkbal'in şiirli rüzgarı Hayal gücümü açtı Uçtum dağları Mehmet Akif'in sesiyle iman yükseldi Sorumluluk ve cesaret yüreğime değdi Fahredin paşam Medine'de sabretti Dakarlık dersini Alp öğrendi Sayit Nursi'nin ışığıyla kalbim parladı Yolumu buldum pusula artık bana uydu Geçmişini ipini tuttum vakit Hadi bak disiplin cesaret sevgi kartajneldeyim haydi bak geçmişini tuttum vakit kalbimle yollalıyorum hadi bak disiplin. İşin ipini tuttum vakit kalbimle yol alıyorum hadi bak Disiplin, cesaret, sevgi, ışığı kalple tüneldeyim hadi bak